Şeytan Rjeem Bismillahi rahim Alhamdulillahi Rabbi al ve sallam ve Alaikin Ve ilah Jami ve Allahın fiillerini, efarını bize kullarına muamelesini anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Tabii ki bununla beraber bir de nasıl yapmamız gerektiğini, bir kul olarak bizim nasıl muamele etmemiz gerektiğini öğreniyoruz Rabbimizden. Eğer insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi ise bu durumda onun yaptığı gibi yapması gerekir, onun emrettiği, sevdiği ve yaptığı gibi yapması gerekir. Yoksa ona halife olmaz. Kimin gibi yapıyorsa onun halifesidir, onu temsil ediyor. Ya Allah'ı temsil ediyor, Allah'a halife oluyor ya da nefsine şeytana. Birilerine Allah'tan başka kime halife olursa olsun ebediyen kaybetmiştir. Eğer Allah onu halife olsun diye yaratmışsa kendisine halife olsun isimlerini, güzelliğini üzerinde göstersin, kendisini temsil etsin diye yaratmışsa, o da onu yapmazsa, Allah'a halife olmazsa, kime halife olursa olsun, yani kimin gibi yaparsa yapsın, Rabbini kaybeder. Halife olmayı, Allah'a halife olmayı kaybeder. Şeytana halife olur. Şeytanla beraber gideceği yer ebedi cehennemdir. Ya da biraz Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapalım, biraz Allah'a halife olalım, biraz da nefsimize, şeytana, dünyaya, başkalarına halife olalım desek ne olur? Münafık oluruz. Onun için Allah'ın efalini, fiillerini, muamelesini anlamamız gerekir. Hata yapmak, yanlış yapmak, günaha düşmek başka bir şeydir. Hep söylüyorum, bu ikisini birbirinden ayırmak gerekir. Hata, yanlış, günah, eksik nereden kaynaklanıyor? Neyin fiilidir? Bunlar günahtır. Buna beraber bedene aittir. Ama gönüle ait olan, nefse ait olan, farklıdır. Gönele ait olan aşktır, muhabbettir, imandır, Allah'a samimiyettir, teslimiyettir, edeptir, harşiyettir. Nefse ait olan kibirdir, gururdur, riyadır, hasettir, bendir, bence demektir, bana göre demektir. Üçü birbirinden farklıydı. İnsan tercihini yapar. Ya Allah der, ya ben der. Bence der, bana göre der, hayatını ona göre yaşar. Yaşarken bir beşer olarak yaratan yarattığını bilmez mi? Arziyetini biliyor, zayıflığını biliyor. Gücünü biliyor, kendisine ne verdiğini biliyor. Hiç kimse gücünden fazla herhangi bir sorumlulukla sorumlu tutulmaz dedi Allah. Sorumlu tutmam. Neyi vermişsem gücüne kadarsa o kadar sorumludur. Ona göre imtihana tabi tutar. Buna beraber ona kazanma imkanı verir, bir de ona yardım eder. Allah ondan yanadır, kulundan yanadır, kazansın diye. Onun için öyle burada et i kerimede Allah sevaba, iyiliğe, güzelliğe en az bire on verir. Bire on, yüz, beş yüz, yedi yüz, bir de hesapsız verir. En az bire ondur. Ama günaha, yanlışa bire bir Yani biri on tane günah işlese bir tane sevap işlese o bir sevap on günahı götürür. Niye? Bu onun rahmetidir. Kuruna diyor ki, ben senden yanayım, kazanmanı istiyorum. Onda birini bile yapsan cennete gidiyorsun, diyor. Ama ne dedi? Şirki affetmem, dedi. Şirk müstesna. Allah bütün günahları affeder, magfiret eder, şirki affetmez, dedi. Bu gönlün fiilidir eğer gönüle nefis hakim olmuşsa ruh hakim olmamışsa o şirke düşüyor küfre düşüyor, nifaka düşüyor onun için gönlümüzü düzeltmemiz gerekir gönül için hiç kimse mazeret üretemez ben yapamadım, edemedim diyemez ama zahiri olarak söyleyebilir yoruldum, yapamadım gücüm yetmedi kendime hakim olamadım, yanlış yaptım diyebilir. Ama gönlü için bunu söyleyemez. Yani şirk için bunu söyleyemez. Mesela biri kibirlense öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez. Allah iblisi anlatırken iblis kibirlendi, kibrinde kibrinde direndi. Evet. Eba Vestekber. Kibirlendi, tövbe etmedi, dönmedi, istiğfar etmedi, pişman olmadı, kibrinde direndi. Onun için kafirlerden oldu. Allah'ı biliyor, Allah'ın huzurunda olduğunu biliyor. Allah'ın hitabını işitiyor. Meleklere secde hitabını işitiyor. Onun için iman inanmak değildir diyoruz. İman... Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Allah'ı seven emrini de sever. Onun için Allah ne dediyse doğru odur der, hak odur der, güzel odur der. Demediyse, demediyse kibirlendi. Tıpkı iblis gibi kibirlendi, bence dedi, bana göre dedi. Onun için iblis ne dedi? Beni ateşten, onu çamurdan yaratmışsın, ben ondan daha kayırlıyım dedi. Üslünüm demedi. Ben ondan daha kayırlıyım. Eğer biri insanlara karşı kibirlenir, ben ondan hayırlıyım derse, İblis'ten ne farkı kalır? Hiçbir farkı kalmaz. Allah öyle buyurdu. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de çamurdandır. Hepiniz kardeşsiniz dedi. İnsan kardeşi. Üstünlük, üstünlük takvaydadır dedi. Kim Allah'a iman eder? Takva sahibi olur. Allah'a karşı sorumluluğunu bilir. Rabbinin azametini bilir. Kudretini bilir. Malikliğini, mülkün sahibi olduğunu bilir. Rabbini tanır. Buna beraber kendi kulluğunu, arziyetini, yaratılmışlığını bilir. Rabine karşı tavazu gösterir. Buna beraber bütün mahlukata karşı o tavazuyu gösterirse, mü'min olur, takva sahibi olur. Ben dediyse, bence bana göre dediyse, evet ne yaptı? Kibirlendi. Ben üstünüm dediyse, ben hayırlıyım dediyse, benim malım çok ya da benim şuyum var, ben şöyleyim, ben böyleyim dediyse, ne olur? İblisin durumuna düşer. Kulun böyle bir durumdan sakınması gerekir. Bu gönlün fiilidir çünkü. Zahiri bir şey değildir. Hiç kimse benim gücüm buna yetmez, bunu yapamam, bunu edemem diyemez. Mülk onun, kendi gönlünün, bununla beraber nefsinin, vücut ülkesinin halifesidir. Yeryüzünün halifesi. Yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Nerede? Kendi mülkünde. Saltanat onun, hüküm onun, emir onundur. Allah ona teslim etmiş. Gönlünü dilediğin gibi yap. İstersen oraya, Rabbini davet edersin, istersen oraya şeytani davet edersin. İstersen orası Rabbine arş olur, Rabbinin tecelli ettiği arş olur ama istersen şeytana arş olur. Şeytan orada hükmeder. Tercih hula aittir. Evet, doğru yapmak için de Rabbimizin bize muamelesini anlamamız gerekir. Bizim de hem Rabbimize karşı sorumluluğumuzu hem de Allah'ın kullarına, mahlukata nasıl muamele etmemiz gerektiğini öğretiyor. Nasıl öğretiyor? Yaptıklarıyla, efaliyle öğretiyor. Allah tecelli eder. Kulunun seviyesine tecelli eder. Zahiri olarak, mecazi olarak nasıl anlıyoruz? Allah iner. Öyle buyurmuştu. Resulullah Efendimiz de mirajda tecelli ederken öyle buyurdu. huzura alırken yaklaştı buyurur yaklaştı ve aşağı indi aşağı tecelli etti kimin için Resulullah Efendimiz için o kadar yaklaştı ki iki yayın ucu kadar iki yayın ucu kadar böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti. Gördüğünü, kalbi yalanlamadı. Evet, tasdik etti. Neden? Daha önce kalbi buna şahit olmuştu da ondan. Daha önce gönlünde Rabbine şahit olmuştu ondan. Huzuru almadan önce gönlünde buna şahit olmuştu. Onun için bütün veliler mutlaka huzura alındığında, manevi olarak huzura alındığında buna şahit olur. Gerçek manada miraca alınsa da günü kalbi yalanlamaz. Kalbi derken, Fuad. Ma kezevel fuadu ma rea. Fuadi, Fuad kalpteki bir makamdır arştır. Evet, kalbi vardır. Evet, makam itibariyle sırrı vardır, sırrın sırrı vardır. Kafa vardır, akfa vardır. İşte akfa fuat bölümüydü. Gizlinin en gizlisi insanın hakikatidir ama insandan gizlidir. Manevi olarak yolculuk yaparken evet, bu gizlilikler ona açılır. Kendisi kendi hakikati ona açılıyor. Sırrı açılıyor. Sırrın sırrı, sırdan daha sır, daha gizli. Kafa sırdan, sırrın sırrından daha da gizli. Akfa, en gizli. Son bölüm, arş. Allah oraya tecelli ediyor. Bir kulun kendi hakikatini tanıyabilmesi için, kendini tanıyabilmesi için, Rabbini tanıyabilmesi için bu manevi yolculuğu, bu gönlün yolculuğunu yapması gerekir ki kendi kendine kavuşmuş olsun. Kendi gönül arşına varmış olsun. Dolayısıyla Allah'ın cemaline orada şahit olmuş olsun. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Daha önce şahit olmuştu çünkü. Allah bir de soruyor. Bütün bu söylediklerime rağmen siz şimdi yine de onun gördüklerine dair tartışacak mısınız Acaba diyecek misiniz? Hayır görmedi, şöyle oldu, böyle oldu diyecek misiniz? Allah soruyor. Tartışıyor muyuz? Tartışıyorlar. Yok gördüğü Cebrail'di, Allah ona vahyedeceğini vahyetti dedi. Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti dedi. Resulullah Efendimiz, yani Cebrail Aleyhisselam'ın mı yukurudur? Nasıl böyle söyleyebiliyorsun? Aklı almıyor ya, aklının almadığını kabul edebiliyor. Evet, ikisi arasındaki uzaklık iki yay kadar olduğu deniyor. İki yay değil, burada öyle şey yok. İki yay değil. Bir yayın iki ucu kadar. Tek yay. iki yay. Nerede iki yay? Nasıl yani iki yay? İki yayın yakınlığı birbirine nedir? Yayın biri doğuda, öteki batıda. Nasıl yakındır bu? Bir yayın iki ucu kadar. Neden bir yayın iki ucu kadar? Neden Allah bu yakınlığı yaklaştı, daha da yaklaştı, en yakın? Bir yayın iki ucu kadar. Bir yayın iki ucu kadar demek Yay tek parçadır. Allah'tan geldiniz. Huzurdan geldin, dünyaya geldi, yukarı çıktı. Tek parça. Yayı çekerken, gererken iki ucu birbirine yaklaşıyor. Yani sen Allah'a aitsin. Ondan geldin, dönüşün onadır. Huzura çıkarken de aynı şekilde yolculuğu öyle yapıyorsun. Huzurdan geldin, dünyaya geldin, kabre gidiyorsun, sonra... Evet, ölürken huzura gidiyorsun. İki yayın ucu kadar yaklaşmış oluyorsun. Seni huzura kabul eder ve ne buyuruyordu? Bir yıldığında huzura alır. Ne buyurur ona? Andolsun ki seni yarattığım ilk günkü gibi huzura geldin. Huzuruma geldin. Hadi gel. Allah tecelli ediyormuş. Kuruna. Kurunun seviyesine, aklının, gönlünün seviyesine, anlayabileceği seviyeye tecelli ediyor. Kendine şahit kılıyor. Bununla beraber öyle buyurmuştu Allah, "Gülü ile kalbi arasına girer." Yani tecelli eder. Bu kadar yakın Niye tecelli ediyor? Seviyor da ondan. Kendine davet ediyor. Gönlüne vahy ediyor. Ona yardım ediyor. Hadi gel diyor. Bir de Allah'ın ol emri vardır. Ol emriyle yaptığı vardır. Allah bir şeye ol deyince olur buyurdu. Aynı şekilde ayet kelimesinde öyle buyurdu. Allah'ın emri bir anlıktır, bir an. Bizim anlayacağımız seviyede bir saniyede. Bir an. Onun emri sadece bir andır dedi. Bir şeye ol dediğimi olur. Nasıl anlayacağız bunu? Allah için bu böyledir. Zamansız, mekansız alemde Allah bir şeye ol dediğimi o oldu ne buyuruyordu ayet kelime de Ubeyiza irade şey en en yekul lehu kun fe Allah bir şeyi irade ettiğinde dilediğinde sadece yalnız ona ol der. O da hemen olur. Zamansız, mekansız alemde bu böyledir. Ama Zamanla, mekanla kayıtlı olan bu alemde, bizim için ne olur? Bazen bir anda olur, o anda olur, bazen onu uzatır. Bizim için onu genişletir. O genişletme, imtihana tabi tutmadır. Ama kulun bilmesi, iman etmesi gerekir ki, Allah neye ol demişse, sadece O olur. Onun için ne buyurdu? Hepsi levh-i mahfuzda yazılıdır. Geçmişte yazılı, gelecekte yazılıdır. Olan da yazılıdır, olacak olan da yazılıdır. Allah hem önünüzdekini hem arkanızdakini bilendir. Yaptıklarınızı da, yapacaklarınızı da bilendir. İlle de ben burayı anlarım demek doğru olur mu? Olmaz. Anlayabileceğin kadar anlarsın. Anlaman gereken şey Allah zamandan, mekandan, akılla anlaşılmaktan münezzehtir. Sübhandır. Eğer sen aklınla onu anlarsan, aklın onu ihata etti, kapladı demek. Allah'ı ihata etti, kapladı ve onu anladı. Bu durumda senin aklın ondan daha büyük demektir. Haşa, bu küfür olur. Böyle bir şey olur mu? Yaratılmış akıl, kendi yaratanını nasıl idrak edebilir? Nasıl ihata edebilir? Böyle bir şeyi düşünmek küfürdür. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu, Allah'ın zatı hakkında tefekkür edilmez. Çünkü akıl onu anlayamaz. Begül onu zamansız, mekansız alemi anlayamaz. Kendi ruhunu anlayamaz. Allah'ın kendinden nefretliği ruhu anlayamaz. Nasıl anlar? Allah kendini sevdiklerine tanıtır buyurdu. Ne zaman onu sevgisini kazandın? Sevdin, sevgisini kazandın. O zaman kendini sana tanıtır. O kendini ne kadar sana tanıttıysa o kadar tanırsın. Allah'ın zati hakkında tefekkür edilmez. Etmeyin. Rabbinizi isimlerinden anlayın. İsimlerinden. El Esmaül husnasından. Dolayısıyla efalinden anlayın. Tanıyın. İman edin. Çünkü o El Esmaül husna sende mevcut. Sende var. Allah seni kendisini o esmasıyla tanımasını Murat etmiş, dilenmiş. Onun için isimlerini sana sayıyor, söylüyor. Sen de yeryüzündeki harife olarak bu esmayı taşıyorsun, Allah'ın isimlerini taşıyorsun. Rabbini tanıdıkça kendini tanırsın, kendini tanıdıkça Rabbini tanırsın. Alemi, imtihani zaten anlarsın. Evet, Allah bir şeyi dilediğinde, irade ettiğinde ona ol der ve hemen olur. Bütün hayatımız böyledir. Ol demiştir. Ol demiştir, olmaya devam ediyor. Kimin için? Bizim için. Zamansız ve mekansız alemde Allah için oldu ve bitti. Ama bizim için devam ediyor. Bizim için devam ettiği için... Allah aynı şekilde birebir bizimle evet, muhataptır ve muamelede bulunuyor. Gönüle her anda tecelli ediyor, vahy ediyor, kendine çekiyor, yolu gösteriyor. Bu süreklidir. Allah için oldu, olacak, şimdi, sonra diye bir şey yoktur. Ne zaman bunu anlarız, kim kendi hakikatine ererse, Allah'ın nefettiği ruha ererse, kavuşursa, kendi kendine kavuşursa, gerçek manada kendi kendisi olursa o zaman bunu anlar. Zamansız, mekansız alem nedir bunu anlar. O olmuştur çünkü. Allah'ın nefettiği ruh olmuştur. Onun için, ruhu için anlaşılsın diye ne diyoruz? Allah'ın nurundan. Allah öyle söylemedi. Nefektu min ruhi. Ruhumdan nefet. Bütün melekleri ona secde ettirmiş. Bütün varlığı onun emrine, hizmetine vermiş. Kimin? nefeti ruhun. O tecelli etsin diye, görünsün diye, üzerinde görünsün diye. Görününce ne olur? Hak görünür. Hakkın güzelliği görünür. El-esma-ul-husna görünür. Allah'ın nuri görünür. İnsanlar O'nu nereden seyreder, birinde Allah'ın güzelliği tecelli etmişse, nereden görür O'nu? Elbette ki, ef'alinden görür, fiillerinden görür. Fiillerini görünce, O'nun esmasını da görmüş olur. Yani rahmetle muamele ettiğinde, O'nun rahimliğini de görmüş olur. Rahimliğinin arkasında kim vardır, ne vardır? Allah'ın nefeti, ruh vardır. Öyle buyuruyor diye Allah ayet-i kerimede. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. İşlerin sonu nasıl Allah'a varıyor? Emir onun, hüküm onundur. Kula düşen sadece Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaktır. Onun sonucu, sonucunu belirleyen kul değildir, Allah'tır. Allah, neye ol demişse o olacak. Önemli olan kulun niyetidir. Bununla beraber Rabbinin rızasıdır. Hangi niyetle ameli yapmışsa, o onu kazanır. İşin sonucu yani bir amele niyet etmiş, sonuç Allah'a aittir. Kula ait değildir. Sonuç, olur veya olmaz. Başarılı olur veya olmaz. Eğer niyeti hayırsa kazanmıştır. Sonucunu Allah takdir eder. İşlerin sonu O'na varıyor. Bütün mesele kulun imanla, Rabbini isteyerek Rabbinin rızasını isteyerek hayatını yaşamasıdır, vesileye sarılmasıdır. Rabbine varmak için vesileye sarıl dedi. Senin işin budur. Sonuç, varırsın. Öyle takdir etmiş, öyle ol demiş bir kere. Cennete ait ameli işlersen, Yoluna girersen oraya varırsın. Cennete koşun dedi. Koşmazsan varamazsın. Bu takdiri yapmış ve ol demiştir. Onun katında cennetlikler de bellidir, cehennemlik de bellidir. Ama bizim bu akılla, zamanla, mekanla, kayıtlı olan akılla bunu anlamamız mümkün değildir. Ne yaparız? Bak geçmişe gidiyor, geleceğe gidiyoruz. Gelecekte böyle olur diyoruz. Allah için gelecek yok. Şimdi böyledir diyoruz. Allah için, yani geçmiş gelecek diye bir şey yoktur. An o andır. Onun için kardeşlerimize Ramazan'ın başında ne dedik? Bütün Ramazan ayı boyunca inşallah bunu yapmaya çalışalım dedik. İçinde bulunduğumuz ana gelelim. Allah'ın huzurunda duralım. İçinde bulunduğumuz ana geldiğimizde huzurdayız. Şimdi, hepimiz Allah'ın huzurunda mıyız? Evet. Rabbimiz bize nazar ediyor mu? Evet. İşitiyor mu? Evet. Şu anda. İçinde bulunduğumuz ana geldiğimizde huzurdayız. Yoksa geçmişe gideriz, geleceğe gideriz. Geçmişte şöyle oldu, gelecekte böyle olur ana gelemediğimiz için huzura gelemedik. Huzurda duramadık. Allah için geçmiş ve gelecek yoktur biz de içinde bulunduğumuz ana gelirsek Allah bunu bize tattırır ve yaşatır. Bu bizim duamız olmuş olur. Sadece anda huzurda durmak için çaba gayret sarf etmiş oluyoruz. Bu bizim duamız olmuş olur. Allah duayı kabul edince ne olur? bizi o anda durdurur. Ne geçmiş kalır, ne gelecek. Ne zaman kalır, ne de mekan. Allah iman edenleri, birbirine sabri tavsiye edenleri, birbirine rahmeti tavsiye edenleri cennete koyar. Onlar kitaplarını sağından alacak olanlardır, buyurdu. Öyle hükmetmiş. Öyle emretmiş, öyle ol demiş. Onun için ne buyuruyor ayet-i kerimede? Söz benden çıkmıştır. Bir kere söyledim onu. Geriye dönüşü yok yani. Allah sözünden dönmez dedi. Allah'tan sözüne daha sadık kim vardır dedi. Neyi söylediysem o. Onu değiştirmem dedi. Hiç kimse için. Aynı şekilde İsyan edenler içinde de öyle buyurdu. Onlara bir ömür takdir ettim. Öyle hükmettim. Eğer öyle olmuş olmasaydı, işleri bitirilirdi. Küfürlerinden dolayı, peygambere karşı gelmelerinden dolayı işleri bitirilirdi. Ama ben hükmü böyle vermişim. Eğer bir kavim haddini aşarsa, Allah'ın ayetlerini yalanlarsa, Resulünü yalanlarsa, onlar için Allah bir hüküm vermiş. Onun için. Kavimleri anlatıyor, Hz. Musa'nın anlatıyor, Salih Aleyhisselam'ın anlatıyor, Semud kavbini, Ad kavbini anlatıyor. Onlar, ayetlerimizi yalanlamalarından dolayı onlara ne yaptığımızı gördün mü? Bu bir ibret. Aynı şekilde insanlar tek tek de öyledir. Bir kavme nasıl muamele ediyorsa, bir insana da öyle muamele eder. Onun için buyuruyor, bizim yaptıklarımız örnek olsun, ibret olsun diyedir, ayet olsun diyedir. İbret alan var mı? Allah soruyor, ibret alan var mı? Görüyoruz mesela, büyüklerimiz vefat ediyor, hayatı yaşalmış, dünyanın peşinden koşuyor. Konuştuklarını, düşündüklerini, yaptıklarını, hesaplarını, korkularını, endişelerini, sevdiklerini böyle bir göz önüne getirelim. Sonra işi bitiyor, Allah ona gel diyor. Nasıl gitti acaba? Neyle gitti acaba? Neyi kazanmış olarak gitti? Acaba Allah ona sorduğunda, huzura alıp sorduğunda, seni bana halife olasın diye yarattım. Yeryüzüm yüzündeki halifemdin, beni temsil edendin. İsimlerim üzerinde tecelli etsin, bana ayna olasın diye yarattım. Sana melekleri tecde ettirdim. Çünkü sana ruhumdan nef etmiştim. Bana abd olasın, rahmet olasın ''Dua olasın, güzel yapasın, güzel olasın, güzelliğim üzerinde görünsün diye seni imtihana tabi tuttum.'' Bu ne der? ''Evet ya Rabbi.'' Sahneyi onun, ona göre hazırlamıştım. Hepsi levh-i mahfuzda yazılı zaten. ''Ol'' emriyle yazılı vaziyette. Senin için takdir ettiklerim birer birer önüne geldi. Niye? Halife olasın. Hazreti insan olasın, manevi olarak büyüyesin, Allah'a yakın olasın. Gönlün Allah'a arş olsun diye, Rabbine arş olsun diye Allah sorsa, sen ne yaptın, hadi anlat bakayım ne yaptın, sıra sende. Tek sorudur, sen ne yaptın, buna karşılık sen ne yaptın? Gittim işte orada, şurada bu kadar ibadet yaptım, şunu şöyle yaptım, bunların peşinden gittim. Bunları destekledim, bunlara da küfrettim. Demek ki, kulum ben sana bunu sormuyorum. Sen Hazreti insan oldun mu, olmadın mı? Sen peygamberine benzedin mi? Peygamberin gibi oldun mu, olmaya çalıştın mı? Ben sana onu örnek olarak göstermedim mi? Alemlere rahmet olan peygamberi sana örnek olarak göstermedim mi? Ne kadar onun gibi oldun? Hadi anlat. Bilmiyorum ya da onun gibi yapamadım diyemezsin. O da senin gibi bir beşer ve bir kul. Onu boşuna mı gönderdim? Sana örnek olsun diye, onu takip edesin diye o kadar peygamberleri sana anlattım, hallerini anlattım. Onlarla da beraber olanları anlattım. Salih kullarımı anlattım. Bunlardan razıyım, siz de bunlar gibi olun diye anlattım. Ne kadar onlar gibi oldun? <gülüyor> Yaratılışın gayesini anlamadan, Allah'tan öğrenmeden yani, kim olduğumuzu anlamadan, bu aleme neye geldiğimizi, bu alemi tanımadan hiç kimse kazanamaz. Bir şey bilmiyor. Kendini bilmiyor, Rabbini bilmiyor, kim olduğunu bilmiyor. Buraya neye geldiğini bilmiyor, neden, neyle muhatap olduğunu bilmiyor. Nasıl kazanacak? Hep söylüyorum. Bütün bunları söylerken Allah melek olun demiyor. Sen başlarsın. Hatada işlersin. Yanlış da yaparsın. Eksik de yaparsın. Düşersin. Bütün bunlar olurken neden Allah böyle müsaade etti? Kul Rabbini tanısın diye. Günah işlemezse gafur ismini, gafar ismini, tevab ismini, afu ismini, rahman, rahim ismini anlar mı? Anlayamaz. Tatması gerekir. Bununla beraber, yardıma muhtaç olduğunda, Allah'ın nesir ismini tanıması gerekir. Onun için acizdir, onun için zayıftir. Ama her birinde bir daha Allah'a yaklaşır, Rabbine yaklaşır. O yanlış yapıyor, Rabbi onu affediyor, yerin dibine geçirmiyor. Rızkını vermeye devam ediyor, varlıkta tutmaya devam ediyor. Ne yapıyor? Bir de affederken, gönlüne genişlik veriyor. Seni affetten kurum diyor. Niye? Ne yapmış kul? Sadece tövbe demiş. Estağfurullah demiş yarabbi, Pişman oldum ya Rabbi demiş. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Pişmanlık tövbedir. Daha tövbe demeden pişman olduğu için Allah onu tövbe olarak kabul etti. Mahfiret etti. Allah ona ne diyor? Seni seviyorum. <gülüyor> Sen pişman oldun ya sildim. Olmamış gibi muamele edeceğim. Sen yoluna devam et. Sen güzel yapmaya devam et. Ben yanındayım. Ben seninleyim. Öyle buyuruyordu. Kularım sana beni sorarlar. Ben yakınım. Bana dua eden Beni davet edenim. Duasına davetine icabet ederim. Söyle. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler. Sen imanı kazanmaya bak. Sen Rabbinle o aşkın, muhabbetin, alışverişini yapmaya devam et. Düştün kalk yola devam et. Cennete koşmaya devam et. Sana düşen budur. Oraya takılmak değildir. Elbette ki şeytan hile yapar. Şöyle yaptın, böyle yanlış yaptın. Nasıl kazanacaksın? Sen nasıl Allah'a dost olacaksın? Sen nasıl Allah'a yakın olacaksın? Hile yapıyor, havlıyor yani. Sana ne? Şeytana öyle söylemek lazım. Sana ne? Rabbim Sen istiğfar et, mağfiret ederim dedi. Sen tövbe et, tövbeni kabul ederim dedi. Ben senin Rahman ve Rahim olan Rabbimim dedi. Allah rahmeti Zatına yazdı dedi. Mutlaka rahmetle muamele ederim dedi. Niye beni böyle umutsuzluğa davet ediyorsun? Senin gibi olayım diye, sana arkadaş olayım diye mi? Bunun için mi yapıyorsun? Sende zaten birazcık akıl, birazcık beyin, birazcık iman olsaydı Rabbine o şekilde itiraz etmezdi. Ben ondan hayırlıyım demezdi. Onun için. Kimseden hayırlıyım demiyoruz. Her birimiz düşündüğümüzde, tefekkür ettiğimizde Allah bizi huzura alsa tek bir yanlışımızdan bizi hesaba çekse, kurtuluşumuz olmaz, hiç kimsenin kurtuluşu olmaz. Allah öyle buyurdu, kendinizi temize çıkarmayın. Daha dünyaya gelmeden de, ananızın karnındayken de, Allah sizi biliyor zaten, biliyordu, hiç kendini temize çıkarma. Allah onu zaten biliyor. Allah'ın temizle çıkardıkları müstesna hiç kimse kendini temizle çıkarmasın, çıkaramaz dedi. Hiç kimsenin kurtuluşu yok yani. Ama Allah temizliyor. Neye karşılık temizliyor? İmanına karşılık. Buna beraber Rabbine boyun büküşüne karşılık. Rabbine boyun büküşüne karşılık. Rabbine boyun büküyor. Ben aciz kulunum. Sen benim Rabbimsin. Subhan olan sensin diyor. Ben aciz kum, hatalı, kusurlu, günahkar. Bunun gibi her birimizin yüzlerce günahı vardır. Her birimizin. Peygamberler buna dahildir. Allah onların eksigini, yanlışını söylüyor. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu, aleyhissalatu vesselam. Hiç kimse ameliyle cennete giremez. Sahabe soruyor, ya Resulullah ya sen? Buyurdu ki, ben de. Ancak Allah'ın rahmetiyle. Onun için ölenlere ne diyoruz? Rahmete gitti. İş ona amel ne kalsa işi bitmiştir. Eğer Resulullah Efendimiz, ben de dediyse ona göre hesap etmek lazım. Aynı şekilde Allah Resulullah Efendimiz'e bunu tekrar tekrar söylüyor. وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْ Günahlarına istiğfar et. Tabi herkesin günahı kendine göredir. Onun gönlünden bir şey geçse, o onun için çok büyük bir günahtır. Acaba şu ne olacak dese, o onun için çok büyük bir günahtır. Ne buyurdu Allah ait kerimede? Peygamberler, Resullerimiz ve kendisine iman edenleri öyle bir sıkıntıya koyduk ki, Allah'ın yardımı nerede kaldı diyecek kadar. Siz o hale gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Sizi böyle bir imtihana tabi tutmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? İmtihana tabi tutarım dedi. Allah'ın Resulü ve beraberindekiler Allah'ın yardımı nerede kaldı dediyse, eğer Allah'ın Resulü bunu söylediyse, çok büyük bir günah işlemiş. Hiç kurtuluşu yok yani. Ama Allah mahfiret ediyor. Allah gönlüne sekineti indiriyor. Bir beşer... Dediğim ya, yani günah deyince böyle kendimiz gibi anlamayalım. Onların günahı da kendine göredir. Evet, her birimiz kendimize baktığımızda dağlar gibi yanlışlarımız, evet. günahlarımız, düştüğümüz köfürler, düştüğümüz şirkler vardır. Halımız böyleyken biz kendimizi başkalarından nasıl üstün görebiliyoruz, nasıl kibirlenebiliyoruz? ''Nasıl ben daha hayırlıyım?'' kelimesini kullanıp iblisin durumuna düşebiliyoruz. Yakışıyor mu bu hâni? Allah, ''ol'' deyince olur. ''ol'' deyince olur. Her bir kul için ''ol'' demiştir. Takdiri yapmıştır. Bu takdiri neye göre yapıyor? O'nun niyetine göre, imanına göre, O'nun duasına göre yapıyor. Dikkat etmemiz gereken yer, aklımızla onu ya da onun işini anlamaya çalışmak değil. Onun muamelesini anlamaya çalışmaktır. Onun güzelliğini anlamaya çalışmaktır. Bizim için bir takdir yapmıştır. Herkes kendi takdirine bakmalıdır. Allah ona neyi takdir etmiş? Yarattığı her bir kul için Hazreti İnsan olmasını takdir etmiş ve hükmetmiştir. Bunu ona vermiştir dedim ya Allah tecelli eder. Kulu için aşağı tecelli eder. Kulunu da aşağıya indirmiş. En aşağıyı indirmiş. En yüce yerde yaratmış, sonra en aşağıyı indirmiş. Hadi seni yarattığım yere gel. Ölürken öyle buruyordu diye. Seni ilk yarattığım günkü gibi tek başına huzuruma geldin. Oradan dünyaya gönderdi. Hadi yukarı gel. İnsan ya gitmeyi tercih eder ya da daha da aşağılık ters tarafa gider. Yukarı gidebilmek için, Rabbine gidebilmek için, Allah'ın onu ilk yarattığı yere gidebilmesi için, geldiği aleme dönebilmesi için ne yapması lazım? Ya bir Allah'ın Resulüyle, Nebisiyle beraber olması lazım ya da bir Peygamber varisiyle beraber olup yürümesi gerekir. Tercih onundur. Kendisi tercih eder. Onun için ben diyenler, bence diyenler hayatı farklı yaşar, Allah diyenler farklı yaşar. Ama bu tercihi kendisi yapar. Nasıl ki Allah Resullerini gönderdiğinde biri kibirlenip, benim sana ihtiyacım yok dese ne olurdu? Kafir olur. Herkes bunu biliyor. Dese ki Allah'ın kitabı var ona uyacağız. Resulullah Efendimiz'in döneminde Allah'ın kitabı yok muydu? Allah Resulüme tabi olun. Eğer iman etmişseniz, gerçekten iman etmişseniz demedi mi? Onlara öyle söyledi. Bize başka bir şey mi söyledi yoksa? Bizim bu haberimiz yok. Siz kendi kendinize siz büyüksünüz, siz yaparsınız. Öyle mi söyledi? Her şey bir ol demekle başlar. Ol demek evet, niyet etmektir. Niyet ettiğin şeye ne yapıyorsun? Önce onu düşünüyorsun, yani hayal kuruyorsun tabiri caizse. Sen ol demişsin ona. Eğer yola koyuldunsa, artık o gerçekleşir. Bütün mesele, Allah'ın ona ol demiş olmasıdır. O zaman kula düşen, kendi ol değişini Rabbinin ol değişiyle birleştirmesidir. Nasıl yapıyor onu? Öyle buyurdu, yarın şunu şöyle yaparım deme. Allah dilerse de dedi, birleştir dedi. Kendi dileğini benim dileğimle, benim emrimle birleştir. Birleştir ki olsun. Eğer ben dilemezsem o olmaz dedi. Sen istediğin kadar dile, bütün insanlar bir araya gelsin, onu dilesin o olmaz dedi. Olur dersen küfre gidersin. O dilemeden olmuyor. Senin dileğin bir işe yaramıyor yani. Kendi dileğini Allah'ın muradıyla, dileğiyle, ol emriyle birleştirmen gerekir ki o olsun. Manevi olarak yüzde yüz hüküm, emir insanda, takdir insanda. Allah'a dost olmak istiyorum, ol emrine denk geldi. Cennete gitmek istiyorum, ol emrine denk geldi. Ol demiş, bunu sana vermiş çünkü. Senin için ol demiş. ''Bana dost ol, yakın ol, halife ol, dua ol, rahmet ol, güzellik ol, tecellim ol, bana yakın ol, mukarrabun ol, dost ol, veli ol, mütaki ol.'' Hepsini söylemiş bunları zaten senin için. Bunların hepsine ''ol'' demiş. Evet, bize düşen işte o Allah'ın ''ol'' emrine yapışmaktır. Ama dünya hayatı için ''ol'' dememiş. Dünya hayatı için ''imtihan'' demiş. Biz oraya sarılıyoruz, ille de bu olsun diyoruz. Seni kendisi için yaratmış. Ol emrine ters düşmüşsün buraya dönüp bakmakla. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz'e? Bütün kullarına söylüyor. Kafirlere, müşriklere bakıp Allah onlara mal vermiş, evlat vermiş diye gözünü ona dikme. Böyle bakma o dünya malına, malına evladına saltanatına, böyle şeylere bakma, dedi. Senin için hayırlı olan ebedi hayattır, Allah katındaki hayattır. Onun için ol şimdi dedi ona. İmtihan olarak, Allah, kulu için rızkı daraltır, genişletir, dilediğini hesapsız verir. Bazen öyle yapar, bazen böyle yapar. Senin orada bir müdahalen yok. Sen sadece vesileye sarılıyorsun, Evet, neyi verdiyse onunla imtihana tabi tutulmuşsun. Sana kazanma imkanı vermiş. Ebedi hayatını kazanma imkanını vermiş. Dünyayı değil. Ama manevi olarak kendi gönül aleminde iman ederken Allah sana ol emrini vermiştir. Ol emri. İman ederken veya kafir olurken veya müşrik olurken mümin, mütaki olurken Allah'a dost olurken bu emir sende. Gönlüne bu emri sen veriyorsun. Ben Allah'a dost olmak istiyorum. Ben Allah'a dostum, veliyim dediğinde emir sende. Bunun için tabi yalan söylemiyorsan gereğini yapıyorsun. Gereğini yaptığında oldu. Ol, olmuş oldu. Yoksa ben yapamam, ben edemem. Öyle bir ol diye bakayım. Bir olmak istiyorum de. Sonra yaptığın her amelde, her güzel işte ol demiş oluyorsun. Bir kere ol demiyorsun. Bin kere, yüz bin kere ol diyeceksin artık. İş bizde bitiyormuş. Kendimizde bitiyormuş. Gönlümüzde bitiyormuş. Kaybedenler kendini... İnsan ol dememiş. Allah'a halife ol dememiş. Meleklerin secde ettiği varlık ol dememiş kendine. Niye zikriyi öyle yaptırdık? Ol desin diye. Ben O'yum desin diye. Ben O'yum deyince sonra evet, her adımda ol diyecek. Hiç farkında olmadan bir de bakıyor ki olmuş. Öyle olmuş. Ama yapmazsa ne olur? O biliyor. Halinde memnunmuş demek ki. Halinden razıymış. Herkes böyle yapıyor. Biz de böyle yapıyoruz. Atalarımız da böyle yapmıştı zaten. Allah akıl vermiş, irade vermiş, fırkan vermiş, fırkan. Feraset vermiş, basiret vermiş, fıtrat vermiş, ruhundan nefretmiş. Yani insan bunu nasıl anlamaz? Nasıl kendi kendini kabul etmez? Allah ona sen Hazreti İnsansın diyor. Bütün varlık senin emrinde, hizmetindedir. Melekleri sana secde ettirmişim diyor. O diyor yok ben herhangi bir hayvan olmayı tercih ediyorum diyor. Ne yapacaksın? Havlayacağım diyor, havlayacağım. Köpek. Kime havlayacaksın? İnsanlara. Şu şöyle yaptı, bu böyle yanlış yaptı, bunlar buraya niye gittiler? Bunlar niye böyle yanlış yaptılar? Bunlar güzel yapıyor. Havlıyor. Başka bir işi yok. Allah seni kendisi için yaratmıştı. Beni zikret dedi. Beni tesbih et dedi. Bana hamd dedi. Bana gel dedi. Cennete koş dedi. Sen böyle mi giriyorsun? Öteki diyor ben eşek olmak istiyorum. Nasıl eşek olacaksın? İyi yiyeceğim, içeceğim, çalışacağım. Evden işe, işten eve. Yiyeceğiz, işeceğiz. Eşek. Eşek de öyle yapıyor zaten. Yani Allah seni eşek olasın diye mi gönderdi buraya? Kıymetimizi, kendi kıymetimizi, kendi değerimizi bilmemiz lazım. Bu kıymeti, değeri Allah vermiş. Allah'a karşı hainlik yapmamamız gerekir. Rabbimize... İhanet etmememiz gerekir. Allah öyle buyurdu. Emanetlerinize ihanet etmeyin. Hainlik yapmayın. Allah hainleri sevmez dedi. Nefeti ruhu emanet olarak vermiş. Yani onu almışsın, sıkıştırmışsın mağaraya. Seni tanımıyorum, sus, sesini de dinlemiyorum. İstediğin kadar feryat et, istediğin kadar ben Rabbimi istiyorum de seni dinlemiyorum. <gülüyor> Desen, emanete ihanet etmiş olmuyor muyuz? Hain olmuş olmuyor muyuz? Allah bizi hainlerden eylemesin. Amin. Emanete ihanet edenlerden eylemesin. Allah'ın kendisi için takdir ettiği, Hazreti insan olmayı kazanan, bunun için çabasını, gayretini sarf eden kullarından eylesin. Amin. Allah bizi Rabbini bırakıp, Şeytani dost edilenlerden eylemesin. Şeytanın peşinden gidenlerden eylemesin. Rabbim Allah'tır diyenlerden Amin. eylesin. Her ne olursa olsun her şeyden vazgeçerim ama Rabbimden vazgeçmem diyenlerden eylesin. Amin. Her şeyi kaybetmeyi göze alırım, herkesi kaybetmeyi göze alırım ama Rabbimi kaybetmeyi göze almam, aramam diyenlerden eylesin. Amin. Rabbinin ipine sarılanlardan eylesin, Amin. Rabbine sarılanlardan Amin. eylesin, Rabbine mukarrebun olanlardan Amin. eylesin, dost olanlardan Amin. eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Amin.